Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Bugün de konuklarımız var. Ancak en önce, kamu arazileri üzerindeki enformel yerleşimleri, dolayısıyla Türkiye'deki Gecekondu mahallelerini de yakından ilgilendirdiğinden, Yordanova ve diğerleri Bulgaristan'a karşı davasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 24 Nisan 2012'de vermiş olduğu tarihi kararla başlamak istiyoruz. Sofya Belediyesi, kentin çeperlerindeki bir belediye arazisi üzerinde 250 civarı nüfusa sahip enformal bir yerleşim olan batalova Vodenitska'nın sakinlerini iç hukuk mevzuatı ve yasalar gereğince kamu arazisini yasa dışı işgalden tahliye etmek ister. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise Bulgaristan'ı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesini ihlalden oy birliğiyle mahkum etmiştir. Sekizinci madde özel ve aile yaşamına saygı hakkı üzerinedir. Biraz inceleyelim. Birinci paragrafı şöyle der. Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Burada evet konutuna sözcüğünün altını çizmek gerek. Çünkü az önce belirttiğim üzere bahsedilen ilgili yerleşim belediye arazisi üzerinde bir enformal yerleşim. Ve hemen ardından 8. madde bu hakkın ne şekilde kısıtlanabileceğini açar. Burada müdahale ancak demokratik bir toplumda ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için... Gerekli olan ölçüde, burada da hemen bir orantılılık getiriyor, gerekli olan ölçüde ve kanunla öngörülmüş olmak şartıyla, yani yasallık da olacak şartıyla söz konusu olabilir diyor. Mahkemenin bizi ilgilendiren değerlendirmelerini hızlıca göz atalım. Davacılar ve ailelerinin vatalova Vodenitska'da devlet veya belediye arazisi üzerinde atalarının inşa ettiği barakalarda yıllarca yaşamakta oldukları tartışılmazdır. Bu şartlar altında ve madde 8'in anlamlandırdığı üzere konutları onların evleri sayılır. Evet tekrar ediyoruz. Burada illegal bir yaşam alanından bahsediliyor ancak ahim evleri sayıyor. Bu sınıflandırma bir gerçeği gösterir diyor ahim. İç hukukta işgalin yasallığının sorgulanmasından tamamen bağımsızdır. Dolayısıyla davacıların şikayetleri 8. madde çerçevesindedir ve evlerine saygı hakkını ilgilendirmektedir. Ve devam ediyor. Yerel yönetimin 2005 senesinde aldığı tahliye kararı eğer uygulanırsa davacıların evlerini kaybetmeleriyle sonuçlanacağından evlerine saygı hakkına müdahale edilmiş olacaktır. Ayrıca. Bir, birkaç yüz kişiden oluşan bir topluluğun parçası olan davacıların yerleşim alanlarından kovulmaları, onların yaşam biçimleriyle sosyal bağlarını ve aile bağlarını da etkileyeceğinden bu müdahale sadece evlerini değil aynı zamanda özel ve aile yaşamlarını da ilgilendirmektedir. Böyle bir tartışma ertesinde Ahim kararını da aynen gerekçelendiriyor. Roman ailelerin evleri sözleşmenin tam tanımladığı şekliyle onların uzun yıllardır yaşamakta oldukları yuvalarıdır. Bu konutların iç hukuk tarafından yasa dışı olarak tanımlanması mevzuat dışıdır. Davacıların evlerinden tahliyeleri onların özel yaşam ve aile yaşama haklarına müdahale teşkil etmektedir. Kişinin yuvasını kaybetmesi konut hakkı ihlalinin en aşırı biçimidir. Risk altındaki birey her ne kadar iç hukuk tarafından işgal hakkı olamaz diye tanımlanmamış olsa da konuyu sözleşmenin 8. maddesi çerçevesinde mahkemeye taşıyabilmelidir. Yerel mahkeme konuyu müdahalenin orantılılığı çerçevesinde detaylı olarak incelemeli ve tatmin edici bir karar üretmelidir. Onlarca yıl yetkililer bahsedilen alanlardan aileleri tahliye etmemişler, fiili olarak duruma müsamaha etmişlerdir. Bu durum konuyla yakinen ilgilidir ve tahliye kararının değerlendirilmesi açısından önemlidir. Çünkü yetkililerin eylemsizliği, ailelerin bulundukları yerellikle sıkı ilişkiler geliştirmelerine ve orada toplumsal bir yaşam inşa etmelerine sebep olmuştur. Orantılılık ilkesi, bütün bir topluluk ve uzun bir sürenin söz konusu olduğu böyle durumlarda hukuk dışı işgal edilmiş yerleşimlerin rutin tahliyesinden farklı bir değerlendirmeyi gerekli karar. Evet çok önemli bir karar. Türkiye için de emsal sayılacak bir karar. Evet bugün böyle yerleşik bir mahalleden konuklarla birlikteyiz. Gül Suyu Gülen Su, Yaşam ve Dayanışma Merkezi Güldam'dan. Sevgili Erdoğan Yıldız ve İbrahim Bilgili ile birlikteyiz. Hemen kısaca tanıtayım. Erdoğan Yıldız Güldem temsil üyesi. Aynı zamanda Kent Hareketleri üyesi ama kendisini biz e, Mahalle Dernekleri Platformu'nun oluşumundan çok e, eskiden e, tanıyoruz. Barınma Hakkı aktivisti ve İbrahim Bilgili de Güldam Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Şimdi evet Yordanova kararı umarım e, gerek kalmaz ama <gülüyor> böyle bir sürece girdiğinde Gül Suyu Gülen Su e, hakikaten e, kullanılacak bir emsal karar. Şimdi Gülsüyü Gülensu mahallelerini daha doğrusu Gülsüyü Gülensu mahalleleri değil artık tek vücut değil mi? Tek tamam. mahalle Gülsüyü Gülensu diyebilirim. Evet. Jeolojik açıdan yerleşime uygun zemini yüksek rakımlı ve temiz havalı olduklarından dolayı. Ve iyi manzarası. İyi manzara. Evet aynı. şimdi ben alıntılıyorum bir Hı -hı. şeyden ee, parçadan aldım e, tanıtımla ilgili orman alanlarına E5 ve TEM gibi önemli ulaşım evet. akslarına Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kartal Kadıköy raylı sistemi'ne 7 Tepe Maltepe üniversitelerinin kampüslerine büyük alışveriş merkezlerine yakınlıkları ve dediğin gibi Erdoğan panoramik Marmara ve Adalar manzarasına evet. sahip olmaları sebebiyle kentsel dönüşüm projeleri için rant kapısı olabilecek bir alan. Doğru. Evet. Şimdi ben e, hemen sormak istiyorum. Tam tabii böyle açıkladık nerede olduğunu bölgenin. E, buraya yerleşme nedeniniz, ilk gel, gelmeniz, Hani bu ben soruları ortaya atayım. Nasıl istiyorsanız tek tek ayrı ayrı sormayayım dilerseniz. Siz cevaplayın. Neden mesela buraya yerleştiniz? Kaç senesiydi? Şimdi ben şöyle e, İbrahim abi izin verirse bir girizgah yapayım. İbrahim abi bu arada derneğin başkanı. Şimdi e, İstanbul'daki bütün bu sanayi kenti e, mezuzu nedeniyle bütün mahallelerde olduğu gibi Gülsüyğülenso mahallesi de 1950'li yıllarda e, işte bildiğimiz nedenlerle hani tarımda mekanizasyon, makineleşmeye hı hı, geçiş hı hı. oradaki köylünün artık yok olması tasvir edilmesi nedeniyle ciddi bir kentlere büyük kentlere akın vardı, bir göç dalgası vardı. Gülsüyğülenso mahallesi de bu göç dalgasından etkilenerek böyle bir yoğun bir göç alma durumuyla karşı karşıya kaldı. Tabii 50 ile 60'lı yıllarda oralar daha başıydı. Kentin dışındaki yerlerdi. Evet. Haliyle de e, özellikle 70'lere kadar ve 70'lerde zirve yapmıştır bu. Bütün elektriği, suyu, hı, doğalgazı, hı. işte altyapısı, kanalizasyonu hep uzun mücadeleler dönemiyle elde edilmiş e, bir mahalledir. Bu mahallenin kendi mücadelesi Evet kendi mi? mücadelesi evet. tabii tabii Bunu örneğin. Şey, e, mesela Latin Amerika örneğiyle bu çok benziyor aslında benziyor. bu mahallelerin. Yani biz e, geçmiş tarihçesini bir araştırdığımızda birçok tencereyle tavalı hı hı, eylemlerin hı. yapıldığı, işte üst geçit olmadığı için E5 karayolundaki kazalar nedeniyle E5 karayolunun trafiğe kapatıldığını, hani birçok e, normalde yapılması gereken hizmetin hep mücadeleler süreciyle elde edildiği bir mahalle, Gülsü-Gülen Su Mahallesi. Bir de şöyle bir tipik özelliği var mahallenin, e, daha çok Alevi nüfusu barındırması, göçü hı hı. E, Sivas, hı. Tunceli, Erzincan gibi illerden alması nedeniyle ciddi bir Alevi yoğunluğu var. Bu da haliyle biraz daha sosyal demokrat, daha sola yatkın bir bir şey çiziyor, bir nüfus yoğunluğu çiziyor. Haliyle de bütün bu sosyal demokrat ailelerin çocukları da kendilerini derimci gruplardan evet. doğru ifade ed ediyorlar. Ve bütün bu gelenek mahallenin daha örgütlü, daha bir arada duran, daha dayanışma ilişkilerine hakim bir mahalle olma profili çizdi. Ve haliyle de kentsel dönüşüm sürecinde mahalle... Birçok İstanbul mahallesine oranla daha e, örgütlü bir refleks gösterdi. Evet, hazırdı galiba Tabi Tabii tabii. Örneğin mi? 2004 <gülüyor> yılında bizim nazım planları yapılmıştı. E5 Kuzey Nazım mimar Planı. O planlara işte ilk tepki gösteren, örgütlü tepki gösteren, örneğin 6000'e yakın itiraz dilekçesi, 32 adet plan iptal davaları, 10 binlerce imza toplanması ve aile aile yani örneğin o 6000 itiraz dilekçesini Hı -hı. kişiler vermiyor. Ailece veriyorlar. Böyle bir şey durumu hissediyor. Yani iyi bir mahalle. Ben Kendi şey içinde okumuştum. Oduran. Senin bir söyleşinde diyorsun ki işte muhtarlığa kağıt geliyor. Önce kimse anlamıyorsun bir baktık yıkım geliyor. Evet, değil mi? Evet evet. Ve anında öyle. bir örgü, çok kısa tabii, bir zamanda tabii, tabii, tabii. bir e, galiba örgütlenme. Hemen işte tanıdığımız şehir plancılarıyla Hı. mimarlarla bir araya geldik. Ne yapabiliriz nasıl edebiliriz diye. Hatta bir anekdot anlatayım. Ee, aradan 2-3 yıl sonra Mimar Sinan Üniversitesi ile yolumuz kesişti. Birlikte atölye çalışmaları Hı. yürüttüğümüzde. Ee, oradakiler şey demişti, yani biz bir mahallenin bu kadar örgütlü ve bir arada bir kentsel dönüşüme karşı mücadelesine ilk defa tanık oluyoruz. Meğerse bu bizim yaptığımız itirazlar, plan iptal davaları Türkiye'nin kentleşme politikalarında ilk defa bir e, böyle bir örneklik e, görülüyor. Evet, ben İbrahim'e döneyim hemen. Şimdi burada tabii bir bilinç var. Yani şu var, kentsel dönüşüm yerel yöneticilerin söylemlerinde o kadar böyle allanıp kullanıyor ki. Hani mahalleler çoğunlukla buna inanıyor. Halbuki Gülsü'yü Gülen Su'da bu böyle karşılanmadı değil mi? Çok ciddi şekilde buna muhalefet yani bu. Şimdi şöyle diyelim bu mesela 99 depreminden sonra işte bir deprem riski altında alanlarını işte güya bizleri çok düşündüklerinden hani dayanıklı binalar yapmak hı hı. şeyinden bizleri bizim Maltepe'de 7 mahalleyi kentsel dönüşüm alanı ilan etmişlerdi. Bundan da ne hikmetse dört tane mahallemizi bu çıkarttılar. Bu kaç senesi tam? 2004. 2004. 4 çünkü 2004. E, asıl yasalar beşte çıkıyor ama 2004'teki evet. belediye yasasında da böyle bir şey var. var. Evet. Şimdi ondan sonra bu mesela Başıbüyük, Gülsü ve Gülen Su dışında kalan işte Fındıklı, Zümrüt Evler, Aydın, Birne. Girne Hı -hı. Mahallesi bir de Aydın Evler mi? Evet Maalesef dört mahalleyi çıkartıyorlar ve sonradan biz bunları hani niye çıkarttıklarını da biraz irdelediğimizde bu mahallelerin ranta çok açık olmadığı. Yani hmm. düşük yerlerde kalması, manzara olarak çok uygun olmaması, hmm. zeminlerinin işte dere yatağının bol olduğu hmm. bir yerler olduğunu görüyoruz. Ama şimdi ne hikmettir ki bu daha önceden bu işleri yapanlar yani biz oraya gece konduları yaparken yani bizi görmezden gelenler. Şimdi de görmezden gelmeye çalışıyor ama biz orada varız. Yani bir yaşam oluşturduk, bir kimliğimiz var. Bir de son sonra bizde çok güzel bir anlayış var. Yani eğer biz komşumuzla o kadar iç içeyiz ki yani akrabalık ilişkisinden çok daha öte. Mesela ben Kader yazlığa gittiğim zaman iki tane yedek anahtarım vardır. İki tane komşuya biri eğer yoksa biri Aşmak şartıyla yani bir doğalgaz gelir, elektrik gelir, açarlar, okuturlar gider. Yani böyle bir anlayışın İstanbul'da başka bir semtlerde olduğunu pek zannetmiyorum. Yani bizim seçkinliğimizde hemen Erdoğan arkadaşın da söylediği yani sol geleneğin güçlü olduğu Hı -hı. ve insanların birbirine saygı duyduğu yani kimse kimseyi Alevi, Sünni yahut da Türk, Kürt diye ayrım gözetmeden orada yaşayan insanları kendi komşusu Hı -hı. kabul ediyorlar. Yani orada yapılacak herhangi bir haksızlığın kendisine yapılacakını Hı -hı. hissediyorlar. Hatta bu şeyde ben Erdoğan'ın şu sözünü çok beğenirim. Eğer bu da bir çamur varsa herkesin ayağına bulaşacak <gülüyor> bu çamur. <gülüyor> Eğer burada evet, bir abi. çamur da yoksa kimseye evet. bulaşmayacak. Nihayetinde e, mesela biz 78'lerde tanıdım ben Mahle'yi. O zaman e, İstanbul Üniversitesi'nin şehir planlamacılarının e, çalıştığı bir hareket vardı. Yani o zaman da hani elde değmişti akademisyen hı hı. olarak Gülsü'yü'nü. E. Ve nihayetinde e, 2004'ten sonra da Mimar Sinan Üniversitesi'nin öğrencileri aynı şeyi gösterdi hı. ve bir atölye çalışması hı. yaptık. Gayet de güzel hı hı. oldu. Şimdi bizim sahada şöyle bir gözlemimiz var. Kentsel toplumsal mücadele mahalleler açısından. Şimdi genelde belli sol geleneğe gelen mahalleler hakikaten daha örgütlü mahalleler oluyor. Bir de mülkiyet yapısı da çok önemli. Çok parçalı bir mülkiyet yapısı olduğu zaman... Kentsel dönüşüm mahalleye girdiği zaman ayrıştırabiliyor evet. çeşitli çıkar ilişkileri. Şey bu bakımdan gül suyu, gülen su galiba. E, nasıldır? Hani şeyi anlatabilir misin? O çok önemli. İlk e, oradaki değil mi? Evlerin ne şekilde yapılma sürecine. Tabii. Yani Şöyle e, orada evlerin hepsi kolektif içinde yapılmıştı 70'li yıllarda. 70 evet. Gerçekten böyle eve ihtiyacı olan hani kirada oturan hı -hı, insanların hı -hı. daha çok hak sahibi olduğu. Örneğin İstanbul'da bir yerde evi varsa orada ev yapması kesinlikle mümkün olmayan hı -hı. bir sistem vardı. İşte mahalleli kendi içinde bir komite oluşturmuştu. Bir mahalle komitesi. Bütün bu mahalle komitesi kimin ev sahibi olabileceğine, hı -hı. kimlerin ne kadar metrekare yapılabileceğine karar veren bir mekanizma gelişmiş. Ee, ama dediğim gibi bu 78-80 süreci hı hı. Hı hı. kapsıyor. Daha sonra çünkü betonlaşma, binaların Sonra zaten yükselmesi. aflar çıkıyor değil tabii mi? Özel dönemi afları falan afları çıkıyor. çıkıyor. Yeminli evet. bürolar vesaire. Evet. Ve mahalle şöyle bir e, duruma sahip. Yani ciddi bir tapu oranı var mahallede. Hı hı. Hani örneğin Gülsoy Mahallesi'nin %80-90'a yakını tapulu. 85. Evet 85'e yakını tapulu. Gülen Mahallesi'nde bu oran biraz daha düşüyor ama buna rağmen hani hı hı. E, çok ciddi bir şey sorunu yok mahallede. Hani bir mülkiyet sorunu yok. Hı hı hı. Sadece 150 evi kapsayan bir şahıs arazisi olan bir yer var. Bir de tesisler bölgesi dediğimiz Gülen ait bir yerde eee Milli Emlak Müdürlüğüne ait araziler var. Onun dışındakilerin tamamı şey yani kamu arazisi hı hı. hepsi tapuları ödenmiş, bedeli ödenmiş bir mahalle. Evet, şimdi e, Harvey e, konuğumuzdu. Evet. Sonra akabinde Dikmen tabii çok önemli bir kent hakkı Hı -hı. örneği olarak... E dikmeni inceledik. İstanbul'dan baktığımız zaman da bizim gördüğümüz bu bağlamda çok önemli mahalle sizsiniz. Yani Güldam'ın evet. öncülüğünde hakikaten Gül Suyu, Gülen Su. Şimdi biraz hatta tüzüğünüze bile Kent Hakkı'nı evet, e, aldınız. Evet. Onu bir oradan okuyup açar mısın? Ya Nedir şöyle, Kent Hakkı sizce? E, aslında David Harvey'den biz çok esinlenmiştik. Hı hı. Yani okuduğumuzda bütün referanslarda hep en ön isimlerde David Harvey geliyordu ve Kent Hakkı kavramı bizim için bir çimento kavramdı. E, biz özellikle kent hakkı kavramını nasıl algıladık? Dedik ki yani kamusal alana dair politika üretme ve karar mekanizmalarına katılma hakkı bir kent hakkıdır. Yani biz sadece tapumuzu istiyoruz, imanımızı istiyoruz değil. Biz bu kentte politika üretim mekanizmalarına ortak olmak istiyoruz. Yani bir mahalle olarak evet, nerede hı. yaşayacağımıza, nasıl ilişkiler hı hı, kuracağımıza mahallenin sözle karar hı. sahibi olacağı hı hı, bir hı. haktı. Dolayısıyla bunu hani dernek tüzüne de sanırım ilk dernek biz olduk. Evet, böyle bir Evet, Türkiye'de ilk örneksiniz. 20. Maddemiz, 20. maddemiz şuydu, derneğin amacı ile ilgisi bulunan diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla mahalledeki bireylerin, amaçta belirtilen balınma hakkı ve mahallenin kamusal alana dair politika üretme karar mekanizmalarına katılma hakkı olarak betimlenen Kent hakkı kavramını gerçekleştirmek ve geliştirmek için platformlar oluşturmak. Ya bu şey bir şey biliyor musunuz? Mesela Latin Amerika'da biz işte anayasalara girdiğini, yasalara evet. girdiğini, şehircilik yasasında falan görüyoruz. İşte Meksiko City Kent hakkı şartı yaptı. Ama hani Türkiye'de bir mahallenin öncülüğünde belki ileride inşallah biz bunu yasalara koyarsak. Tabi biz bunu dernek tüzüğüne, tüzüğüne sadece ha. denekte olsun diye tüzikte olsun diye ha. koymadık. Hani ciddi ciddi. Örneğin. Bizim yürüttüğümüz kent hareketleri toplantısının hı hı. aktif bir üyesi olması mahallenin sadece kendi mahallesine sahip çıkma değil 3. Evet, köprü gibi Galataport gibi Aynen. kente Kentin, bütün yapılan evet. müdahaleleri karşı evet. duracak evet. ve bütün bu aslında muhalif kesimleri bir arada toplayabilecek bir kavram kent hakkı dolayısıyla bunun hakkını verebilmek. Tüzükten çıkartmakla Hı -hı. mümkün, gerçek hayatın içinde anlam bulmasıyla mümkün. Ve e, izin verirsen biraz David Harvey'e dönmek tabii. isterim bununla ilgili. E, biz bayağı heyecanlanmıştık <gülüyor> David Harvey'in İstanbul'a geleceğini duyunca. Hatta İmece'deki arkadaşların mektubu da bayağı bir yankı yaratmıştı. Hı -hı. Ama hani ben bu konuyla ilgili biraz David Harvey'e hem haksızlık yapıldığını hem de biraz beklenenin üstünde bir önem Hı -hı. atfedildiğini Hı -hı. düşünüyorum. Daha yeni taze gelmişken. Hani bunu şuradan doğru kurmak istiyorum. Birçok arkadaşımız örneğin kent hakkı kavramı üzerinden İstanbul'da neler yapabiliriz? Hı hı. Ya da İstanbul'da nasıl bir kent tahayyülünü, örgütlenmesini gerçekleştirebiliriz gibi sorular sordu. Hani evet. bu soruların <gülüyor> cevapları David Harvey'de olamaz. Mümkün Zaten değil. Öyle diyor. Adamcağız öyle genel bir diyor? şey konsensüs sundu. Hı hı. Yani Maksiz'in ve coğrafi açısından, coğrafi ilişkiler açısından hı hı. kent hakkı kavramı olsun. İşte kentlerdeki bu hı hı. büyük dönüşümlere karşı nasıl bir örgütlenme ya da... Kentte üretilen rant ya da artı değerin nasıl e, konuşulması, kurgulanması gerektiği üzerine bir sunum yaptı. Biz ısrarla hani İstanbul'da nasıl örgütlenebiliriz? Ya da böyle sayılırsa nasıl örgütlenebiliriz? Böyle bir şey mümkün <gülüyor> evet, değil. Evet, kendi de onu söylüyor. En TV'deki şeyde zaten mülakatta her İstanbul'da da sordular. Her gittiğim yerde de bu don, bana soruluyor. Bunun cevabı bizlerde gizli Evet, Bir evet, de gizli aynen değil. Aynen öyle. Bunu yani e, hani diyor ya kent hakkı. Kendi istek ve arzularımız doğrultusundaki kenti yarattır O bizim aslında kendi arzumuz, hayalimiz olduğu için biz yaratacağız. Tabii. Ama benim kafamda hep e, şu soru vardı. Yani Bizim aslında kent hareketlerinin de ayrıştıran, hani e, İstanbul'da kentsel dönüşüme karşı mücadele yürüten e, hareketleri de birbirinden ayrıştıran iki temel unsur vardı. Benim kafamda. Hı -hı. Hani biraz felsefi bir şey olacak belki bunu açıklamak ama. Şimdi kente bir artı değer üretiliyor. ...kentte ciddi anlamda rant olarak birçok mahallelere, birçok kentin cazip gelen yerlerine bir takım inşaatlar, projeler tasavvur evet, ediliyor. Projeleri. Biz bütün bunların hepsinin eşit şekilde paylaşılmasını mı savunacağız... Evet. Rantın ya da işte artı Hı -hı. değerin bütün ezilenlere de dahil olmak üzere kent sakinlerine eşit şekilde paylaşılmasını mı savunacağız? Yoksa bunun kendisinin bir ahlaksızlık olduğunu Hı -hı. rant üzerinden ya da bilmem işte e, artı değer üzerinden değil kullanım ilişkileri üzerinden bunları reddeden bir yerden bir duracağız. Hı -hı. Bunu sen Harvey'e sordun. Ee, tabii tabii sormuştum. Harvey ikincisini e, söylemişti. Hı -hı. Tabii. Yani onu biliyorduk kendisini. zaten. Ama de. hani Hı -hı. hep şu ayrışma vardır Hı -hı. ya. Biz mahallelerde müzakere süreçleri, belediyelilerle görüşmeler üzerinden mi bir mücadele yoksa direnişle sadece kendisini barikatla sınırlayan bir mücadeleyle mi birleştirebiliriz diye. Aslında bunların hepsi kendi içinde birbirini besleyen yöntemler. Birbirini ayrıştıran, farklılaştıran değil bir arada olmayı geliştiren yöntemler ve bu aslında yöntemler üzerine biz bir araya geldiğimizde birçok şeyi de aşmış olacağız. Evet, ben İbrahim sana dönmek istiyorum tekrar. Güldem, beklentiler nedir? Şimdi kadınların çok orada değil mi e, çalıştığını e, uzaktan da olsa gözlemliyoruz. Gençler çalışıyor galiba içinde. Yani şu andaki durum nedir, beklentiler nedir, amacınıza ulaştınız mı? Ne düşünüyorsunuz Güldem'la? Evet. Evet. Şimdi şöyle bir şey, yani amacıya ulaştıksak iş bitmiş demektir. <gülüyor> Hiç evet. Şey yani, <gülüyor> hani bizim sürekli ütopyamız... <gülüyor> Devam edecektir. Yani gelişerek devam edecektir. Biz eğer e, diyalektik bir açıdan baktığımız zaman e, hedefe ulaşmak diye bir şey, bir şey mümkün değil. O anca hani devrim olursa gerçekleştirmiş olur. <gülüyor> o o zaman da zaten çok sorunların da hani, çözülmüş hı hı. olacağına inanıyoruz. Yalnız şöyle bir şey. E, biz de evet bayanlar ve gençlere ağırlık veriyoruz. Ve vermek de zorundayız. Çünkü bir yerde bayan yoksa o işi biz e, temel olarak e, barınma hakkını savunuyorsak hı hı. bunun da en iyi e, hissedilen şeyi bayanlardır. Yani nedir? İşte evde annedir, çocuktur, hı hı. bacıdır. Hı. İşte bütün şeydir. Hı hı. Yani bütün e, yükleri taşıyan insandır. Onun için e, bayanlar çok önemli. Hele mahallelerin kuruluşları da onların değil mi çektiği Zaten siz mesela şöyle diyelim. E, biz e, o zamanlar çalışmaya gidiyorduk. Bayanlar Tabii. mahallede kalıyordu. Sırptan'da su taşıyor. Kesinlikle diyor. yani biz olmadığımız zaman eğer mahalleye bir, herhangi bir Hı -hı. E, müdahale söz konusuysa direnen yine bayanlar oluyor. Yani şimdi şöyle diyelim. Ben bunu bizzat yaşadım. Başka bir mahallemde yaşadım. İşte başı büyük gibi bir mahallede. O direniş evet, zamanında işte evet. biz de hani destek olmak amacıyla gitmiştik. Bir baktım o kapalı başörtülü hani normal şartlarda evinden bana çıkıyor. bana daha elini vermeyen, evinden dışarı çıkmayan Hı -hı. bir bacımız. Baktım birisi kolumdan tutuyor. Şu ifadeyi kullandı. Beni cidden hani çok duygulandırdı. Şöyle geçin bu tarafa geç kardeşim dedi. Yani kelime itibariyle siz dedi bize her zaman lazımsınız. Hı -hı. Şimdi bu polisle Hı -hı. benim arama geçiyor. Şimdi bu çok anlamlı. Eğer şimdi bunu kadın yapmazsa zaten kimse başaramaz. Yani biz sadece erkekler bunu başarırız diye yola çıkarsak başaramayız. Hani demin gençler keza öyle. Bir şeyin motor gücüdür gençler. Eğer orada genç, dinamik olmazsa olmaz yani. Bir hareketin olması mümkün değil. Ya Bir derneğin olması mümkün değil. Bir mahallenin olması mümkün değil. Onun için yani biz bunu toplu olarak yapmak istiyoruz. Hani Tabii noksanlıklarımız olacak, eksikliklerimiz olacak ama zaman içinde biz bunları eylem bazında hı hı. Hı hı. gidermeye çalışıyoruz. Ve şimdiye kadar yaptığımız eylemlerden de zannedersem hı hı. ki Tepimiz, yüzümüzün akıllı çıktığımızı zannediyoruz. Ama bugün yani. bir mayas falan anlatmadım. Tabii canım yani şimdi çok güzel toplantılar var. E, Yaptık Mesela bir e, düğün salonda en az 1500-2000 kişinin hı -hı, katıldığı hı. bir toplantı. İşte 600'ü aşkın bir basın açıklaması hı -hı, kişinin katıldığı. Tabii, tabii tabii evet, evet. Ve e, onun arkasından mesela 1 Mayıs'a e, 30-40 senedilik örgütlerin ufak bir otobüsü e, zor doldurduğu yerde biz koca koca iki tane hı -hı. otobüsü doldurup 1 Mayıs'a katıldık. Bunun akabinde mesela çok yakında bir e, kıyı şeridinin dolgu çalışması vardı. Oraya evet, evet. bir imza kampanyası yaptık ve, ve de büyük bir imza kampanyasından oraya katkı sunduk. Demin kent e, hakkı derken biz bunların her tarafındayız, HES'lerdeyiz. Boğaziçi Köprü, Üçüncü Köprü'ye karşıyız. Yani biz şunu demek şansına sahip değiliz. Yani sadece mahallemizi kurtararak biz e, kurtulmuş olmuyoruz. Tabii, tabii, yani biz aynen. bir de şunu söylüyoruz. Belki bir solugan gibi olacak ama söylemekten de memnunum. Kurtuluşu yok tek başına diyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Evet. Yani katkılarınızdan dolayı da <gülüyor> teşekkür olun. ediyorum. Evet yani. aynen öyle. Ya hep beraber Hı. ya hiçbirimiz. Evet. Bu çılgın projelere, kentsel dönüşüme tabii Kartal Maltepe aksında da Zahadil gibi bir deli proje mi diyeyim, bir İstanbul'u oyun hamuru gibi bir şey çeviren bir proje var. Umuyoruz ve diliyoruz hiçbiri gerçek olmasın. Harbi'yi de bugün anlattı zaten. Konferanslarında da anlattı. Bu gidişat gidişat değil gerçekten. Üretim olmadan inşaatla pompalanan bir ekonomi. Maalesef vaktimiz doldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Cihan'cığım biz de çok teşekkür ediyoruz. <gülüyor> Açık olayım. radyoda bizi ağırladığınız için. <gülüyor> Bizde açık radyo ve sizin şansınızda çalışanlara <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz. Yalnız açık olsun diyorum ve kentin tozunu kapatıyoruz. Adil, eşitlikçi yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın diyoruz. İyi hafta sonları. Kentin tozu. Kent Hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzun Çarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun.